Kaybolmuş bir göz. Mihail Bulgakov. Seslendiren, Akın Altan. Bir yıl böyle geçti. Bu eve geleli tam bir yıl olmuştu. Şu anda olduğu gibi, o zamanda pencerelerin dışında yağmurun örtüsü asılıydı. Ak ağaçların dallarından, son sarı yaprakları hüzünlü sarkıyordu. Ortamda sanki hiçbir şey değişmemişti. Ama ben çok değişmiştim. Bu gece hatıralarımı tek başıma yaşayacağım. Ve gıcırdayan döşeme tahtaları üzerinde yatak odama yürüdüm, aynaya baktım. Evet, büyük bir değişiklikti bendeki. Bir yıl önce valizimden çıkardığım aynada tıraşsız bir yüz vardı. O zaman 24 yaşında bir delikanlının yüzünü, iki yana ayrılmış saçların arasındaki çizgi süslüyordu. Şimdi kaybolmuştu o çizgi. Saçlarım basitçe geriye taralıydı. Demir yoluna otuz vers uzak bir yerde, İki yana ayrılmış saçların arasındaki çizgiye kimse bakmazdı. Tıraş konusunda da aynı şeydi. Üst dudağımda rengi atmış, sert bir diş fırçasını andıran belirgin bir bölge vardı. Yanaklarım rende gibiydi. Öyle ki çalışırken kolum kaşındığında yanağımla kaşımak çok hoş oluyordu. Haftada üç kez değil de, yalnızca bir kez tıraş olursan hep böyle olurmuş. Bir yerde okumuştum. Ama nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Hiç insanın olmadığı ıssız bir adaya düşen bir İngiliz'in yanakları öyle olmuştu. İlginç biriydi bu İngiliz. Sanrılar yaşayana kadar kalmış o adada. Ve adaya bir gemi yanaşıp onu kurtaracak gemicileri kayıkla kıyıya çıkardığında, bu münzevi İngiliz, Bomboş denizin yüzeyinde serap görüyor sanmış, gelenleri tabancayla karşılamış, üzerlerine ateş etmiş. Ama tıraşlıymış, ıssız adada her gün tıraş oluyormuş. Hatırlıyorum, bu mağrur Britanyalıya çok büyük saygı duymuştum. Oysa ben buraya geldiğimde, valizimde tehlikesiz bir jilet marka tıraş makinesi, ayrıca hastanede tehlikeli bir sürü bıçak, neşter, fırça vardı. Ve iki günde bir tıraş olmaya karar vermiştim. Çünkü burası, o ıssız adadan hiç de daha kötü bir yer değildi. Ama ışıl ışıl bir Nisan, tam pek güzel İngilizmalı tıraş takımımı güneşin yata ışığına yaymış, tam sağ yanağımı sinek kaydı tıraş etmiştim ki, Yegoruç, yırtık çizmelerini atlar gibi yere vura vura paldır küldür daldı odama ve Nehir boyundaki avlanma yasağı olan korulukta bir kadının, Doğum sancıları çektiğini haber verdi. Hatırlıyorum, Sol yanağımın sabununu havluyla sildim, Yegoruş'la birlikte koştum. Üçümüz, Yaprakları dökülmüş söğüt ağaçlarının arasında bulanık, Taşkın akan nehre doğru koşarak gittik. Ebe, Doğum için gerekli aletleri, Bir tomar gazlı bezi, Bir şişe iyodu yanına almıştı. Ben şaşkındım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Yegoruç ise arkadan geliyordu. Her beş adımda bir yere çömeliyor, tabanı sık sık çıkan sol ayağındaki çizmesine lanet okuyordu. Rus ilkbaharının tatlı rüzgarı önden esiyordu. Pelageya İvonovla'nın tokası başından düşmüştü. Saçları dağılmış, omuzlarına çarpıyordu. Bir yandan koşuyorken, bir yandan da söyleniyordu Yegoruç'a. Aldığın parayı ne yapıyorsun sen? Eşeklik senin bu yaptığın. ''Hastane bekçisi daltaban gibi dolaşıyor.'' Yegoruç, ''Aldığın para ne ki? Ayda topu topu yirmi ruble.'' Diye homurdandı. Sol ayağını öfkelenen bir at gibi yere vurdu. ''Ah kahrolası, paraymış. Çizmeyi bırak, yemeğe içmeye bile yetmiyor verdikleri para.'' Soluk soluğa söylendim. ''Senin için önemli olan içmektir zaten. Yalın ayak başı kabak dolaşmanın nedeni de içki.'' Tahtaları çürümüş küçük köprünün oradan, Taşmış nehrin gürültüsü arasında bir çığlık duyuldu ve kesildi. Çığlığın geldiği yana koştuk ve orada perişan bir durumda iki büklüm bir kadın gördük. Başörtüsü düşmüştü başından. Saçları terden sırılsıklam alnına yapışmıştı. Acı içinde kıvranarak bakınıyor, gocuğunu tırmalıyordu. Parlak kırmızı kan, suya doymuş toprakta ilk boyatmış ince açık yeşil bir ota bulaşmıştı. Pelageya Ivanovna aceleyle yetişemedim yetişemedim dedi. Kendisinin başı da çıktı. Bir cadıya benziyordu. Elindeki bohçayı açmaya koyuldu. Ve orada köprünün kararmış tahtaları arasından coşkun geçen suyun uğultusu altında ben ve Pelageya Ivanovna bir erkek çocuk doğurduk. Ustaça yaptık bunu. Anneyi de kurtardık. Daha sonra iki hasta bakıcı kadın ve sol ayağının çizmesinin çürümüş uğursuz tabanından kurtulan Yegoruç, doğum yapan kadını sedyeyle hastaneye taşıdılar. Kadın, gözü sapsarı, sakinleşmiş, çarşafların altında yatarken, bebeği beşikte yanına getirildiğinde, artık her şey bir düzene girdiğinde sordum ona. Ne o anacığım, doğurmak için köprüden daha iyi bir yer bulamadın mı? Neden atla gelmiyordun hastaneye? Cevap verdi kadın. Kaynatam atı vermedi. Hepsi beş verslik yol, yürüyebilirsin, sağlıklı bir kadınsın. Boşuna atı yormayalım, dedi. Aptalmış senin kaynatan, hem de domuzun teki. Belage'ye İvanoğlu'na üzgündü. Ne cahil insanlar var, dedi. Sonra neye bilmem, kıs kıs güldü. O anda sol yanağıma baktığını fark ettim. Doğum odasına geçip orada aynaya baktım. Ayna genelde gösterdiği şeyi gösterdi. Sanki sağ gözü şiş, açıkça dejenere, yamuk bir kişi. Ama burada suçlu olan ayna değildi. Dejenere kişinin sağ yanağı sinek kaydılıydı. Ama sol yanağında gür, sarımsı bir çalılık sürgün vermiş gibiydi. Arada çene vardı. Kapağında sahalin yazan sarı ciltli bir kitabı hatırladım. Çeşitli erkek fotoğrafları vardı içinde. Bir cinayet zorlama, kanlı bir balta bu, diye geçirdim içimden. On yıl, yine de ıssız bir adada yaşamdan farksız benim bu yaşamım. Gidip tıraş olmalıyım. Simsiyah tarlaların kokusunu getiren nisan havasının kokusunu içime çektim. Ak ağaçların tepelerinde gürültü koparan kargaların sesini dinledim. Güneşin ilk ışığından gözlerimi kıstım, tıraş olmak için avluda evime doğru yürüdüm. Saat öğleden sonra üç sularıydı. Ama tıraşın akşamın dokuzunda bitti. Bildiğim kadarıyla çalılıkta doğum türünden beklenmedi kolaylar Murin'de tek değildi. Tam dış kapıyı açmış eve giriyordum ki avlu kapısından bir at girdi. Atın çektiği çamur içindeki sarsıntılı köylü arabasını kullanan kadın aykırdı. Hadi dışarı çık ve taşlıktan arabada yığılı pılıpırtının arasında bir çocuğun ağlamakta olduğunu gördüm. Elbette bacağı kırıklı çocuğun ve iki saattir sağlık memuruyla ben bu iki saat boyunca susmadan ağlayan bu çocuğun bacağını alçıya almaya çalışıyorduk. Sonra yemek yemem gerekti. Sonra tıraş olmalıydım. Ama üşendim tıraş olmaya. Canım bir şeyler okumak istedi. Bu arada havada kararmış uzaklar görünmez olmuştu. Ve istemeye istemeye hemen tamamladım tıraşımı. Ama dişli jileti Sabunlu suda unuttuğum için üzerinde, ilkbaharda köprü yanında doğumun hatırası olarak, hiç çıkmayan pas çizgileri kalmıştı. Evet, haftada üç kez tıraş olmanın gereği yoktu. Kimi zaman kar her yeri kaplıyordu. Kar fırtınası amansız uğulduyordu. İki gün hastaneden çıkamıyorduk. Dokuz vers ötedeki Boznesense bile gazete almaya kimseyi gönderemiyorduk. Ve uzun geceler, Çalışma odamı arşınlıyor arşınlıyor Çocukluğunda şarapçının rehberini okumak için Sabırsızlıkla beklediğim gibi Gazetelerin gelmesini bekliyordum Ne var ki Murov ıssız adasında İngilizlere özgü hevesler bütünüyle yok olmamıştı Arada bir o pırıl pırıl oyuncağı Siyah kılıfından çıkarıyor Tembel tembel tıraş oluyor Mağrur bir adalı gibi Tertemiz sinek kaydı tıraşlı çıkıyordum odamdan Yalnız ne yazık ki Beni öyle görüp de haz duyacak kimse yoktu. İzninizle, evet. Ama bir kez şöyle olmuştu, hatırlıyorum. Ciletimi çıkarmıştım, aksin ya, ezik büzük maşrafayla bana sıcak su getirmişti ki, tam o anda kapıya birileri gürültülü vurmaya, bana seslenmeye başladı. Bir süre sonra, Pelage'ye İvanovna'yla koyun kürklerine sarılmış, atların, arabacının ve bizim oluşturduğumuz simsiyah bir hayalet gibi fırtınalı, beyaz bir okyanusta Korkunç uzak bir yere gidiyorduk Fırtına bir cadı karısı gibi ıslık çalıyor, uluyor, ıslatıyor Kahkahalar atıyordu Göz gözü görmüyordu Ve bu amansız dönüp duran karanlıkta Yolumuzu kaybedeceğimizi Bu gece Her şeyin yok olacağını Pelageye İvanovna'nın da Arabacının da Atlarında ve benim de Düşündükçe içimde o tanıdık güneşli soğuğu hissediyordum Ayrıca, hatırlıyorum, aptalca bir şey daha düşünüyordum. Donmak üzere olduğumuzda kar yarıya kadar örtecekti üzerimizi ve ben ebeye de, kendime de, arabacıya da morfin yapacaktım. Neden mi? Fazla acı çekmememiz için. Hatırlıyordum. Kupkuru, sağlıklı bir ses şöyle demişti bana. Donmak morfinsiz de güzeldir, doktor bey. Ama morfin olursa bir şey hissetmezsin. Cadı uğulduyordu, vuu, koş, ve saburuyordu bizi kızakta, sallıyordu. Ve başkent gazetelerinin son sayfalarında şöyle haberler çıkacaktı. Falanca yerde göreve giden bir doktor ve ebe pelageya Ivanovna ayrıca bir arabacıyla iki at donarak öldü. Cesetleri karların içinde bulundu. Tüh, görev dedikleri şey söz konusu olunca, neler neler geliyordu insanın aklına. Ama ölmedik, yolumuzu da kaybetmedik. Ve hayatımda ikinci kere anne karnında ayak çevirme işini gerçekleştirdiğim Grişçevo köyüne vardık. Luhusa kadın, köy öğretmeninin karısıydı. Belageye İvanovna ben, lambanın ışığında dirseklerimize kadar kan içinde, alnımız terli uğraşırken kocasının, derme çatma tahta kapının dışında, holde nasıl inlediğini, koşturduğunu duyuyorduk. Kadının dinmek bilmeyen iniltileri, hıçkırıkları arasında, aramızda kalsın, bebeğin kolunu kırmıştım. Bebek ölü geldi. Ah, o anda sırtından nasıl bir ter boşanmıştı. Birden, öfkeli, simsiyah, iri yarı birinin odaya dalacağı, buz gibi bir sesle, ''Vay be, senin diplomanı almalı elinden!'' diye bağıracağını düşündüm. Tükenmiştim bebeğin sarı cesedine kloroformun etkisiyle yatakta kıpırdamadan yatan annenin balmumu renginde bedenine içim titriyerek bakıyordum. Kar fırtınası pencerenin camlarını zorluyordu. Kloroformun boğucu kokusunu biraz olsun hafifletmek amacıyla bir dakika için açtık pencereyi ve rüzgar karla birlikte doldu odaya. Sonra kapadım pencereyi ve tekrar gözlerimi devenin kucağındaki cansız bebeğin sarkan küçücük koluna diktim. Ah, eve yalnız dönerken, Pelage'ye İvanovna'yı anneyle ilgilenmesi için bırakmıştım. Yaşadığım umutsuzluğu, acıyı anlatamam. Biraz dinen fırtına, Beni kızağın içinde sağa sola savuruyordu. Karanlık ormanlar sitenli, güvensiz, umutsuz bakıyordu bana. Kendimi, acımasız kaderimin karşısında yenilmiş, Çaresiz, ezik hissediyordum. Beni bu ücra köşeye atmış, tek başıma bir destekleyenim, yol gösterenim olmadan mücadele etmek zorunda bırakmıştı. Ne büyük zorluklara göğüs germem gerekiyordu. Her türlü ağır, karmaşık olaylar getirebilirlerdi bana. Daha çok da cerrahi olaylar. Ve hepsine tıraşsız yüzümle karşı koymak, olayın üstesinden gelmek zorundaydım. Üstesinden gelemezsem de, arkamda bir bebeğin küçücük cesedini bıraktığım bu gece olduğu gibi, Kızakta savrularak giderken acılar çekiyordun. Yarın fırtına dinleyecekti. Pelage'ye İvonon'la kadını hastaneye bana getirecekti. Ve kurtarabilecek miydim onu? Nasıl kurtaracaktım? Bu çok anlamlı sözcüğü nasıl anlamalı? Aslında rastgele bir şeyler yapıyorum ben. Bir şey bilmeden. Evet. Şimdiye kadar şansım iyiydi. Olağanüstü işlerin altından başarıyla kalktım. Ama bugün şanssızdım. Ah, yalnızlıktan, soğuktan, çevremde kimsenin olmamasından içim sızlıyor, daralıyor. Hem bir suç işlemiş de olabilirim. Bebeğin kolunu kırdım çünkü. Bir yere mi gitsem? Birilerinin ayaklarına mı kapansam? Böyleyken böyle desem? Ben falanca doktorum. Bebeğin kolunu kırdım mı desem? Alın elimden diplomamı. ''Layık değilim bu diplomaya. Değerli meslektaşlarım, sağa eline sürün beni.'' Öf, ne sinir bozucu bir durum. Kızağın içine uzandım. Dondurucu soğuktan korunmak için büzüldüm. Kendimi acınacak durumda, evsiz barksız, zavallı bir köpek gibi hissediyordum. Hastanenin avlu kapısındaki küçük ama pek sevindirici fenerin ışığı görünene kadar çok uzun süre yol aldık. Fener göz kırpıyor, zayıflıyor... Sonra parlıyor, tekrar kayboluyor, bizi kendine çekiyordu. Ve onu görünce yalnız hüzünlü ruhum biraz rahatladı ve fenerin ışığı gözlerimin önünde artık sağlam durduğunda, büyüyüp yaklaştığında, hastanenin duvarları siyahtan beyaza dönüştüğünde, kızak avlu kapısından girerken kendime şöyle diyordum. Bebeğin kolunun kırılmasının hiç önemi yok. Kolunu kırdığında o zaten ölmüştü. Asıl düşünülmesi gereken, bebeğin kolu değil, annenin kurtulmuş olması. Fener yüreklendirdi beni. Evin tanıdık kapı önü de yüreklendirdi. Ama yine de eve girince odama çıkarken, sobanın sıcaklığını hissedince uykuyu, bana her türlü acıyı unutturacak uykuyu hazla düşünerek şöyle mırıldanıyordum. Evet, öyle ama yine de kötü. Yalnızım, çok yalnızım. Tıraş takımı masanın üzerinde duruyordu. Hemen yanındaki maşrapadaki su soğumuştu. Önemsemez bir tabırla masanın gözüne attım tıraş makinesini. Tıraş olmaya çok ihtiyacım vardı sanki. İşte bütün bir yıl geçmişti aradan. Bu bir yıl süresince zaman çok değişik, karmaşık, korkuluydu ama şimdi zamanın bir kasırga gibi geçtiğini görüyordum. İşte aynaya... Ve onun yüzümde bıraktığı izlere bakıyordum. Şöyle geçiriyordum içimden. Onun çenesini kırdım. Yanımda ebelerin de sağlık memurunun da olmadığına şükrederek ve bir hırsız gibi yanlış hareketimin ürünü şeyi gazlı beze sarıp cebime attım. Asker, bir eliyle ebenin koltuğunun bacağına, ötekiyle oturduğu taburenin ayağına tutunmuş, ileri geri sallanırken, gözlerini pal taşı gibi açmış, Şaşkın şaşkın gözüme bakıyordu. Manganez potasyum karışımı eriyik olan bardağı ona doğru uzatıp ''Bununla gargara yap.'' dedim. Aptalca bir şeydi bu. Eriği ağzına aldı ve gargara yaptıktan sonra eriyi kaseye koyulaşmış, görülmemiş bir renkte, kırmızı asker kanı karışık olarak çıkardı. Sonra kan boşandı askerin ağzından. Öyle ki ben donup kaldım. Zavallının boğazını usturayla kesmiş olsaydım ihtimaldir bundan çok kan akmazdı. Potasyum olan kaseyi bir kenara fırlatıp bir tomar gazlı bezle askerin üzerine atıldım. Çenesindeki deliği tıkadım. Gazlı bez bir anda kıpkırmızı oldu. Dehşet içinde bu deliğin iri bir ağustos eriğin kolaylıkla girebileceği kadar büyük olduğunu gördüm. Dehşet içinde askeri tam benzettim diye düşündüm. Ve rulodan uzun bir gazlı bez çektim. Sonunda kanı durdurabildim. Askerin çenesine üyot sürdüm. Titrek bir sesle aslaya, ''Üç saat bir şey yemeyeceksin.'' dedim. Asker, kanıyla dolu kaseye biraz şaşırmış bakarak, ''Size minnettarım.'' dedi. Acılı bir tavırla, ''Bak dostum.'' dedim. ''Bak ne diyeceğim sana. Yarın veya ertesi gün tekrar uğra bana. Görmeliyim seni.'' Uğra, tamam mı? Tekrar görmeliyim seni. Çektiğim dişinin yanındaki de pek sağlam değil. Tamam mı? Asker asık bir yüzle, Çok sağ olun, Dedi ve çenesini tutarak gitti. Hemen odama koştum. Başım ellerimin arasında, dişi ağrıyormuş gibi sallanarak, Orada öyle bir süre oturdum. Cebimdeki kanlı gazlı bez yumağını, Beş kez cebimden çıkarıp baktım. Tekrar cebime sakladım. Bir hafta dumanın içindeymişim gibi yaşadım. Zayıfladım, sararıp soldum, çöktüm. Asker kangren olacaktı. Kanı zehirlenecekti. Ah kahretsin, ne diye sokmuştu ağzına o kerpeteni. Saçma sapan şeyler geliyordu aklıma. Birden sarsılmaya başlayacaktı asker. Önce gittiği yerde Kerenski'den, cepheden bahsedecekti. Sonra bir sessizlik olacaktı. Artık Kerenski'den söz edecek durumu olmayacaktır artık. Askerin başı basma bir yastıktadır artık ve sayıklıyordur. Ateşi kırktır. Bütün köy görmeye gelir onu. Daha sonra asker, burnu sivrilmiş, tasvirlerin önünde bir masada yatmaktadır. Köyde dedikodular başlar. Neden oldu bu? Doktor dişini çekmiş de ondan. Bak hele! Daha sonra çok başka şeyler olacaktır. Soruşturma başlayacak. Sert görünümlü bir adam gelip soracaktır bana. Askerin dişini siz mi çektiniz? Evet, ben çektim. Mezarından çıkaracaklar askeri. Beni yargılayacaklar. Rezalet. Askerin ölümünün sebebi benim. Ve işte bir doktor değil, geminin bordosundan suya atılmış mutsuz bir insan, daha doğrusu, bir zamanlar insan olan biri. Asker hastaneye gelmedi. Tasalanıyordum. Kanlı gazlı bez yumağı çalışma masamın üzerinde kararmış, kurumuştu. Personel maaşlarını almam için bir hafta sonra kente gitmem gerekiyordu. Haftayı beklemedim. Beş gün sonra gittim kente ve önce hastanenin doktoruna uğradım. Doktor, sakalı sigara dumanından sararmış, 25 yaşlarında biriydi. Ve beş yıldır o hastanede çalışıyordu. Çok görmüş geçirmiş bir doktordu. Akşam onun çalışma odasında oturdum. Pek üzgün, peçeteyi avucumda ezip büzerek limonlu çay içtim. Sonunda dayanamadım ve kesik kesik, karma karışık bir biçimde anlatmaya başladım. Böyle iken böyle. Böyle şeyler olur muydu? Bir doktor diş çektiğinde, çene kemiği kırıldığında kangren olur muydu? Bildiğiniz gibi, okuduğuma göre Meslektaşım kalın kaşlarının altında soluk gözleriyle yüzüme bakarak anlattıklarımı dinledi. Dinledi ve birden şöyle dedi. Askerin diş yuvasını kırmışsınızdır. İyi diş çekeceksiniz siz. Bırakın şimdi çayı da. Yemekten önce gidip vodka içelim. Ve o anda, Bana onca acıyı çektiren askeri bir daha hatırlamamak üzere unuttum. Ah anıların aynası. Aradan bir yıl geçti. O diş yuvasını hatırlamak şimdi çok komik geliyordu bana. Biliyorum, Demian Lukic gibi hiçbir zaman diş çekemeyeceğim. Daha neler? O günde beş diş çekiyor, bense iki haftada yalnızca bir. Ne var ki, ben herkesin dişinin nasıl çekilmesini isterse öyle çekiyorum. Diş yuvasını da kırmıyorum. Ayrıca, kırsam bile artık korkuya kapılmıyorum. Hem sonra, diş çekmek nedir ki? O tekrarlanması olanaksız bir yıl içinde daha neler gördüm ben. Akşamı odamda geçiriyordum. Lamba yanıyordu artık ve ben acı sigara dumanı içinde yüzerek genel bir muhasebe yapıyordum. Yüreğim gururla doluydu. İki bacak kesmiştim. Parmaklarıysa saymıyordum. Ya yara temizleme? On sekiz kayıt var bende. Ya fıtık, ya trahom, hepsini başarmıştım. Kaç irinli yara açmıştım. Ya sargıladığım, alçıya aldığım kırıklar, yerine yerleştirdiğim çıkıklar, sondalar, doğumlar, ne rahatsızlığınız varsa buyurun. Sezeryan ameliyatı yapmadım, doğrudur. Onları kente gönderdim. Ama ters gelen bebekleri düzeltmek istemediğiniz kadar. Son tıp hukuku devlet sınavını hatırlıyorum. Profesör şöyle demişti. Derin yaraları anlatın. Çok rahat anlatmaya başladım ve uzun uzun anlattım. Çok kalın ders kitabının o sayfası gözümün önünde gibiydi. Nihayet sustum. Profesör tiksinir gibi baktı yüzüme. Gıcırtılı sesiyle şöyle dedi. Derin yaralarda sizin bu anlattıklarınızın hiçbiri olmaz. Şimdiye kadar kaç beş aldınız? On beş diye cevap vermiştim. Soyadımın karşısına bir üç koydu. Rezil olmuştum. Duman içinde çıkmıştım sınav odasından. Mezun oldum, hemen Muryevo'ya atandım ve işte burada yapayalnızım. Derin yaralara ne yapılması gerektiğini Tanrı bilir ama burada yaraları dudakları kandan köpük köpük bir hasta ameliyat masasında yatarken ne yapacağımı şaşırmış mıydım? Hayır. Hastanın göğsü kurt saçmasıyla parçalanmış, ciğeri görünüyor, etleri parça parça sarkıyor olsa bile ne yapacağımı şaşırmış mıydım? Ve hasta bir buçuk ay sonra hastaneden evine sağlıklı dönmüştü. Üniversitede ebe şırıngasını bir kez almamıştım elime. Ya burada? Evet, doğrusu titriyerek de olsa kısa zamanda alışmıştım. Ayrıca biraz daha fazla zaman alsa da tuhaf bir çocuk çıkarmıştım anne karnından. Kafasının yarısı şişti. Kendi mosmordu, gözleri görünmüyordu. Donup kalmıştım. Pelage'ye Ivanovna'nın dediğini hayal meyal hatırlıyordum. Bir şey yok doktor, başına baskı yaptınız, o kadar. İki gün dehşet içinde titreyip durmuştum. Ama iki gün sonra bebeğin başı düzeldi. Nasıl yaralar diktim. Ne iltihaplı göğüs zarları, kırık kaburgalar, derinli yaralar, tifolar, kanserler, frengiler. Düzelttiğim fıtıklar, basurlar, tümörler gördüm. Hemen kitaplara başvuruyordum. Okuyordum. İşte bir yıl içinde, bu akşam saatine kadar, 15613 hastaya bakmıştım. Yatan hastam 200'dü ve yalnızca 6 hastam ölmüştü. Kitabı kapayıp yatmaya hazırlandım. 24 yaşına basmıştım. Yatağımda yatıyor, uyumaya çalışırken artık çok tecrübeli bir doktor olduğumu düşünüyordum. Neden korkacaktım? Hiçbir şeyden. Çocukların kulağına kaçmış nohutları çıkarabiliyor, kesiyor, kesiyor, kesiyordum. Cesaretim yerindeydi artık. Ellerim titremiyordu. Kimsenin fark edemediği her türlü oyunu, dalabereyi hemen yakalıyordum. Esrarengiz olayları Sherlock Holmes gibi çözüyordum. Uykum yaklaştıkça yaklaşıyordu. Uykuya dalarken mırıldanıyordum. Nasıl bir olay gelirse gelsin, karşısında çaresiz kalacağımı hiç tahmin etmiyorum. Belki orada, başkentte bunun bilgisizliğimden olduğunu söyleyeceklerdir. Olsun varsın. Onların orada, kliniklerde, üniversitelerde, röntgen kabinlerinde, işleri tıkırında. Ya ben burada? Ben olmasam hiç kimse. Köylüler de yaşayamazlar. Önceleri kapı çalındığında nasıl titremeye başlıyordum? Korkudan nasıl kıvranıyordum. Ya şimdi? Ne zaman oldu bu? Bir hafta önce babacığım, bir hafta önce sevgili doktor. Çıktı. Ve sızlanmaya başladı kadın. Pencereden odama, Hastanede ikinci yılımın ilk gününün gri eylül sabahı bakıyordu. Dün gece uykuya dalarken kendimle gurur duyuyordum. Oysa bugün üzerimde önlüğüm, Şaşkın şaşkın bakınıyordum. Kadın bir yaşındaki oğlunu kucağında bir odun gibi tutuyordu. Çocuğun sol gözünün yerinde, incelmiş göz kapaklarının arasında küçük bir elma büyüklüğünde bir şiş vardı. Çocuk acıyla çığlıklar atıyor, çırpınıyor, kadın ağlıyordu. İşte ben de ne yapacağımı şaşırmış durumdaydım. Dönüp her yandan bakıyordum çocuğun gözüne. Demyan Lukiç de, ebe de arkamda duruyorlardı. Onlar da susuyordu. Böyle bir şey görmemişlerdi. Neydi bu böyle? Beyin fıtığı mı? Hım. Çocuk canlı, iltihap? Hım. Yumuşakça bir şey. Ne korkunç bir iş. Neyin şişliği? Gözünün mü? Belki de gözü hiç yoktu. En azından şu anda yok. Heyecanla şöyle dedim. Bu şeyi kesip almamız gerekiyor buradan. Ve o anda düşünmeye başladım. Göz kapağını nasıl kesip iki yana ayıracaktım ve... Peki sonra? Sonra ne olacaktı? Beynin bir parçası olabilir miydi bu? Öf kahretsin. Yumuşak da bir şey. Gerçekten beyne benziyor. Kadın bembeyaz bir suratla... ''Neyi keseceksiniz?'' diye sordu. ''Çocuğumun gözünü mü? İzin vermem bunu yapmanıza.'' Ve dehşet içinde çocuğu bez parçalarına sarmaya başladı. Kararlı bir tavırla, ''Gözü ortada yok zaten.'' dedim. ''Bak bakalım nerede olabilir gözü? Senin çocuğunun burasında çok tuhaf bir şişkinlik var.'' Kadın dehşet içinde, ''Bize bir damla verin yeter.'' dedi. ''Benimle alay mı ediyorsun sen? Ne damlasından söz ediyorsun kadın?'' ''Buna damlanın falan bir faydası olmaz. Ne yani? Çocuğum tek gözlü mü olacak? Duymuyor musun beni? Gözü zaten yok senin çocuğunun.'' Kadın umutsuzca aykırdı. ''Ama iki gün önce vardı. Hay şeytan.'' ''Bilmiyorum.'' dedim. ''Belki de vardı. Hay şeytan. Ama şu anda yok. Sana bir şey söyleyeyim mi kadın? Çocuğu kente götürsen. Hemen ameliyat edeceklerdir onu orada.'' ''Siz ne diyorsunuz?'' demeyen Lukic. Sağlık memurun ne diyeceğini bilemiyormuş gibi pek düşünceli bir tavırla, ''Hımm, evet.'' dedi. ''Hiç böyle bir şey görmemiştim.'' Kadın dehşet içinde, ''Gerçekten kente mi gitmeliyim?'' diye sordu. ''Ameliyat ettirmem ben çocuğumu.'' Kadın sonunda dokundurtmadan alıp götürdü çocuğunu. ''İki gün kafa patlattım, omuzlarımı kaldırıp indirdim, kitapları karıştırdım.'' Gözlerinin yerinde şişkinlik olan çocuk resimlerine baktım. Kahretsin. İki gün sonra unutup gitmiştim o çocuğu. Aradan bir hafta geçti. Anna Jukova diye seslendim. Kucağında bebekle neşeli bir kadın girdi. Her hastaya olduğu gibi sordum. Şikayetiniz nedir? Kadın, böğürlerim çok ağrıyor, soluk alamıyorum dedi. Ve nedense manalı manalı gülümsedi. Ses tonunu tanıyınca irkildim. Gülerek sordu kadın. Hatırladınız mı beni? Dur, dur. Nedir bu? Dur. Bu o çocuk değil mi? Ta kendisi. Hatırlıyor musunuz doktor bey? Gözünün olmadığını, ameliyat edilmesinin gerektiğini söylüyordunuz. Afallamıştım. Kadın pek mağrur bakıyordu bana. Gözlerinde bir alay vardı. Çocuk kucağında sakin duruyor, kahverengi gözleriyle ışığa bakıyordu. Gözünde en küçük bir kabarcık bile yoktu Gevşemiştim Şöyle geçiriyordum içimden Büyü gibi bir şey bu Biraz kendime geldikten sonra Dikkatle baktım çocuğun göz kapağına Çocuk ağlamaya başladı Başını öte yana çevirdi Ama bu arada ben görmem gerekeni görmüştüm Sümüksü Minicik bir yara izi vardı orada Vay canına O gün eve döndüğümüzde Şiş patladı Pek mahcup karşılık verdim. Gerekmez kadın, anlatma, anladım. Bir de gözü yok diyordunuz. Baksanıza nasıl ortaya çıktı. Alayla alaylı gülüyordu kadın. Anlamıştım, kahretsin. Alt göz kapağının içinde büyük bir irin kesesi oluşmuş, büyüyüp gözü bütünüyle kapamıştı. Sonra da kese patlamış, irin akmıştı. Ve her şey yerli yerine gelmişti. Hayır, artık hiçbir zaman... Uyumak üzereyken bile beni hiçbir şeyin şaşırtamayacağını söyleyerek övünmeyeceğim. Hayır. Ve bir yıl geçti. Bir yıl daha geçecekti. Ve o yılda bir önceki gibi sayısız sürprizlerle dolu olacaktı. Demek özveriyle öğrenmek gerekiyordu. 1926 Son